polis yaparken insanlara siz sadece sihir teyzenin kalmış birinin peşinde gidiyorsunuz. Aklınızı kullanın diye fısıldaşarak vesvese verdiklerini pek iyi biliyoruz. Bak resulüm senin nelere kıyas ettiler? Kah şair, kah büyücü, kah kahin, kah mecnun dediler de nasıl dalalete düştüler? Hem öyle sersemleştiler ki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 Söyle o Hep en güzel sözleri söylesinler. Çünkü şeytan, aralarını bozmaya çalışır. Gerçekten şeytan, insanın açık düşmanıdır. Rabbiniz sizi pek iyi bilir. Dilerse size merhamet eder, yahut dilerse sizi cezalandırır. Bunun içindir ki, ey Resûlüm! Seni onlar üzerine yönetici, onlardan sorumlu olarak göndermedik. Hem senin Rabbin, Göklerde ve yerde olan kim varsa hepsini pek iyi bilir. Biz nebilerden bazısını bazısına üstün kıldık. Nitekim Davud'a da zeburu verdik. De ki, ibadetlerde Allah'ın ortakları olduklarını, yalan yere iddia ettiğiniz tanrılarınızı çağırın bildiğiniz kadar. Onlar ne sizin sıkıntınızı giderebilir ne de durumunuzu değiştirebilirler.''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 Leh-i Mahfuz'da yazılıdır.